Gördüğümüz, okuduğumuz, çiftliğimiz ve sizlere de biraz sonra arz etmeye çalışacağım sahabede de olduğu gibi. Onlardan gördüğümüz bazı şeyler var ve bunlarla dertlenmemiz gerekiyor. İşte Enes hocam yıllardır işte sizin içerinizde, ben de az çok hocam bir bir hasbihal içerisinde biliyorum takip ettiğim kadarıyla. Bir gayret içerisinde, çünkü biz emek etmekle, gayret etmekle mükellefiz ve bu gayret içerisinde, onu şu karşılığı kardeşimize verelim, burada çok şey çekiyor çünkü. Öyle evet. <gülüyor> Enes hocamın gayreti işte Önder Bey'in gayreti Sizlerin bu geliş gidiş Hepimizin sorumlu olduğu bazı değerlerin Gereksinimleri Bunlar birer lütuf değil Eğer bizler bugün İslam ile şereflenebildiysek Keyiflerinden Rahatlarından feragat etmiş olan Yiğitler sayesinde İslam ile müşerref olduk Bulunduğumuz bu topraklar içerisinde Bizlere de düşen bir şey var. Ee, bir hedefimiz olması gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda da bize düşen sadece adım atmak. Bu adım atmak hmm. anlamında biz de gücümüz yettiği kadar 3'erli, 5'erli bir şeyler yapıyoruz. İşte şimdi kaydettiğim şu cihazda da buradaki yaptığımız konuşma yine radyoya göndereceğim. Radyo hafta sonu yayınlayacak. Bu şekilde biz gücümüz yettiği kadar bir yerlere ulaşacağız. Siz de aynı ulaşacaksınız. Şimdi değerli vakitlerinizi fazla işgal etmeden, okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak arzu ederim. Eğer sizler de uygun görürseniz. Artık buraya girdiğinize göre uydum hazır olan imama dediniz. Ee, bizim de az çok bir imamlık geçmişimiz olduğu için artık cemaat hocayı coşturacak, hoca da cemaate giydirecek derken böylece devam edeceğiz inşallah.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 خلق السماوات والأرض واختلاف الليل في الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ emmena rabbena faghfir lanaa dunuubanaa wakfir ananaa Rabbana wa atina ma wa'ttana ala rusulika wala tukhzina yawma alkayama in naka la tukhluf almiyad in naka la tukhluf Külfümü yarad. la la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 I love. Selamünaleyküm. Avuz <gülüyor> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayre halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimin değerli kulları, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okutlu davetini işiterek iman ile müşerref olmuş olan bahtiyar kullar, bahtiyar ümmet. Okumuş olduğum ayeti kerime aslında bugün sizlerle paylaşmayı hedeflemiş olduğum hakikatin temelini günyesinde barındıran en temel hakikat. Yine devam edelim çekmeye eğer sizin için bir mahsur yoksa. Çünkü okumuş olduğumuz ayeti i kerime 114 sure 6236 ayetten oluşan mübarek kitabımız Kur'an'ın 3. suresi Ali İmran suresinin 190. ayeti ve devamdaki ayetler. Bu ayetlerde Rabbimiz Tebarek ve Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir ayrı mana ile yüklenmede bulunmuş olacak ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri her gece kendisine farz olan bizden ayrı olarak teheccüd namazı içerisinde namazı bitirir bitirmez bu ayetleri okuyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ayetlerin içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un gazabından korumak için mağaraya kapattıklarında aya, güneşe ve yıldızlara bakarak hepsinin mucidi olan mutlak hakikatin sahibi olan kudretin imzasını görmenin yolunu almadı. Estearız billah bismillah. İnne fi halqi's semawati vel ard. Göklerle yerin yaratılışında. Vehtilafil leyli ve, ve nahar. Le Geceyle gündüzün peşin sıra gelişinde. Le ayatil li ulil albab. Aklını saf ve temiz olarak kullanabilen, temiz düşünce ve idrak sahipleri için ibretler. Kur'an'ın en çok aşık olduğum üslubu bu üslüptür. Kur'an'ın her bir suresine ayrı aşık olursunuz. Her bir ayetine ayrı bende olursunuz. Ama bir üslubu vardır ki sizi alır minez zulümati ilen nur ayetindeki gibi karanlığın dibindeki dehlizden sizi alır ve miraçta ancak tahayyül edilebilecek bir aydınlığa taşır. Rabbimiz sevdiği kullarından bahseder bahsetmez hemen peşindeki ayette ''Ellezine'' diye başlayarak hangi sebeplerden dolayı övülen kul oldular onu önümüze koyar. Böylece sevilen kul olmak isteyenlerin izleyebileceği bir yol haritası, bir kalıp ön plana konulmuş olur. Aynı şekilde sevmediği, gazap ettiği ya da lanet ettiği kul ya da kavimlerden bahseder bahsetmez. Hemen peşindeki ayette de ''Ellezine'' diye başlar ve o vasıfları sayar ki hiç kimse doğar doğmaz cehennemlik olsun diye yaratılmamıştır. Hiç kimse de Taksim helasına bile bedavadan girilemediği şu dünya hayatında sonsuza dek mutluluk yurdu cennete zahmetsizce giremeyeceğini bilsin diye bir imtihan ve gayret silsile yaratıldığından doğar doğmaz ben cennetliyim havasına girmesin diye öyle bir yaratılışa sahip olmamıştır. Bu sebepten dolayı soruyoruz. Ey mübarek Kur'an, peki kimdir o Allah'ın bahsettiği akıl sahipleri? O akıl sahipleri kimmiş? Ellezine yezkurunallaha kıyaman ve ku'uden ve ala Onlar ayaktayken, otururken ve yanlarını üzerine yatmışken bile يَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Yıldız kayması görünce dilek tutmazlar. Aya bakınca selfinin derdine düşmezler. Uçuz bucaksız kainatın orada bulunan apaçık imzayı düşünmeye çalışırlar. Çünkü akıp giden bir zaman vardır. Bu zaman kavramı içerisinde ...bana müsaade ben bu sisteme uymuyorum deyip kendinizi kenara ayırabileceğiniz bir aidiyetiniz yoktur. Sultan Süleyman da olsanız göçeceğiniz bir dünya... ...Hazreti Süleyman da olsanız ki Kur'an'dan öğrendiğimiz üzere Sa'd suresinde... ...kendisinden önce hiçbir insana ve peygambere ve kendisinden sonra da hiçbir insana ve peygambere... ...verilmeyecek olan malın, makamın, rütbenin sahibidir... Ona da kalmamış olan bir dünyada, taksici Süleyman'a da kalmayacak olan dünyada bize de kalmayacağını bilerek biz de bu dertle dertlenip bu yolun yolcusu olmayı hedeflerim diye. Öyle değil mi? Sadece çevremizdeki anamız ölmez, babamız ölmez, atamız ölmez, komşumuz ölmez. Sadece ana haber bültendekiler ölmez Sadece Orta Doğu'daki kardeşlerimiz değildir şehit olup ölüp gidenler. Ya da sadece batıdaki belli keşim insanlar değildir. Kullu men aleyha fandır. <gülüyor> Her şey ve herkes fanidir. Ve yebqa ve chu rabbike celal vel ikram. Ancak Allah'tır baki olan. Ki Azrail'in bile öleceği bir dünya hayatında fazla da kervansarayı sahiplenmenin de alemi yoktur. Onlar ki tefekkür ederler ve bakarlar ki parmağımın ucunda görmekte zorlandığım, mikroskopla bile ancak temaşa edebileceğim en iç noktadaki atomuna, protonuna kadar ne varsa onlardan tutun, en son teknolojiyle icat edilmiş gözün görmekte zorlanacağı, Teleskopla fark edilebilecek en uç noktadaki galaksi sistemlerine kadar hepsinde bir imza var. Yani bir mümin, elbap olan bir kişi ayaktayken de otururken de yanına üzerine yatıp uzandığı zaman bile bunları tefekkür eder imzaanın sahibinin farkına varır, giydiği elbisenin bile bir terziyle, kullanmış olduğu bir bardağın bile bir züccaciye ustasının maharetle elleriyle, kullandığı bir masanın bile, usta bir sanatkar marangozun müdahaleyle, şu ışığın bile belli bir eğitim aldıktan sonra kabloların akışını teknik olarak uygulayabilecek bir bilgi sahibi, bilginin müdahalesiyle yapabileceğini düşünür, ve bunların hepsini icat edenleri icat edenin imzasını arar. Ve sonra der ki Rabbena ma halakta haza batıla. Sen bunların hiçbirini boşuna yaratmış olamazsın. subhanek seni bütün eksikliklerden temzih ederim. Sübhaneke fakina Öylese sen de şu farkındalığı varmanın gayretinin hatırına beni seni tanımayanlara karşı tehdit olarak tahvüte etmiş olduğun cehennemin azabından koru. Neden? Rabbana innaka man tu'dhilin nahr, fadah zayte, vmaaliz zalimin min ansar. Eğer sen bir kimsenin cehennemlik olmasına takdir edersen, onu oradan kurtaracak kimse yoktur. Zalimdir o kişi, senin yoluna uymadığı için ve zalimlerin de yardımcısı olmaz ama ben ben ayaktayken otururken yanı üzerine yatarken yani bir insanın gündelik hayatındaki her aktivitesi içerisindeki ben bütün şu mucizevi kainat sistemi içerisindeki imzanın farkına varan ben inna semina munadiyen yunadi bir davetçi duydum ben onlar gibi değilim Çağırıyordu lill iman imana. Anam ino, bir Rabbi konfemelme. Ben Rabbinize iman ettim. Siz de Rabbinize iman edin diye çağırıyordu. Ben de iman ettim. Kuru bir imanla değil. Semi ena ve apa diyebilmenin öncesindeki marifet sahibi olarak her şeyde bulunan marifetteki bilinçteki hakikata vararak. Kur'an'ın ikinci suresi Bakara suresinin dördüncü sayfasından itibaren bizi karşılayan Adem Aleyhisselam'ın seçkinliğindeki hakikat neydi? Adem Aleyhisselam'ı asırlarca kendisine kulluk etmiş olan Azazil Eskinam'ıyla ama bizce İblis olarak bilinen şeytan aleyhillaneye karşı seçilmesinin temelindeki hakikat neydi? Sadece Allah istediği için miydi? Yoksa o istemesindeki muradı ilahinin tecellisindeki cüz'i iradenin bir gayreti olsa gerek miydi? Evet, Adem Aleyhisselam'da bir farklılık vardı. Onda bilgelik vardı. ''Alleme <gülüyor> Ademe esmâe kullehe thümme aradahum ilel malaika Adem Aleyhisselam Allah kendisine... Bütün eşyanın isimlerini, bütün hakikatlerin tanımlamalarını, bütün mevcut altın imanını öğrettikten sonra Adem Aleyhisselam meleklere saymış ve sonra melekler سُبْحَانَكَ la ilme عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَرَ عَلِيمُ Seni tenzih ederiz ya Rabbi, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur ve secdeye kapanmışlardır. İşte ben bunun farkındalığı içerisinde o peygamberin davetine icabet ediyorum ve sana iman ediyorum. Ve diyorum ki, Rabbena faghfir lana zunubena ve kefir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al abrar. Bu imanı bana lütfettiğin gibi günah ve hatalarımı da benim bağışla. Ve benim hatada olan yanlışlarıma iyiliğe çevir dönüştür. Rabbena ve atina. Ya Rabbi bu sadece Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin duyulmuş olduğu bir yeni mesaj değil. Bu ilk insan ve ilk peygamber. Hz. Adem aleyhisselamdan beri 124 bin özel seçkin peygamber ve sayısız nice Resul ile beraber belki milyona aşkın elçinin ulaştırmış olduğu temel hakik. O yüzden innet dine ind İslam'ı kabul ediyorum. Allah katındaki din İslam çünkü tek din İslam. Ve bunu duyuran peygamberlerin vaatlerini işitip kabul ettiğim gibi onlara vaat ettiklerini de senden istiyorum. Ya Rabbi, sen sözünden dönmezsin. Öyleyse kul olarak gayretkar olduğum sözlerimin karşılığında Rab olarak sen de sözünü yerine getir. Ve son anında Müslüman olarak beni huzuruna kabul et. İşte bu ayet şu karşımıza çıkan dört ayet peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında çok özel bir yer kaplıyordu. Mekke sokaklarını değerlendirdiğiniz zaman sadece bir roman okur gibi değerlendirecek olursanız ya da sadece Ramazanlarda iftar programlarında mez olarak kullanılan bir konu olarak değerlendirecek olursanız Aa o gün ben olsaydım şöyle yapardım ya da o gün o öyle olmasaydı da böyle olurdu gibi hakemlik moduna girişmeye başlayabiliriz. Halbuki sahabeyle alakalı değerlendireceğimiz bir konu olduğunda yapacağımız en önemli ve ilk adım ben onun yanında olsaydım o dönem içerisinde ne yapacak olurdu. Bunu söylerken de sahabenin yaşadığı toplumu iyi bilmek gerekir onların annesinin, babasının kim olduğunu, akrabalık bağlarının, asabiyetin onlarda neyi çağrıştırdığı, onlardaki siyasi sistemi, idari sistemi, toplumsal sistemi, çevredeki komşuların yaklaşım sistemini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu öyle bir puzzle ki, eğer bu puzzle'ı biz doğru küçük hamleciklerle yerleştirmezsek, bir tanesini atlarsak, o sahabeyle alakalı ya da Kur'an'ın bize anlatmış olduğu diğer peygamberlerin hayatlarıyla alakalı anlamaya çalıştığımız şeylerde boşluk kalır. Sadece şu ayıp aleyhisselam'ın gittiği iki kavimde helak olduğu bir peygamber olarak değerlendirirsek Allah azze ve celle'nin çaktırmadan orada bilinçaltımıza yerleştirdiği onlar alışverişte sahtekarlık yaparlardı. Alırken tam ve fazla alırlar, satarken de eksik ve kusurlu satarlardı daki küfürle beraber gelen toplumsal ahlaki sorunu unutmuş oluruz. O zaman sanki sadece Allah'ı inkar ettikleri için helak oldular gibi bir yanılgıya düşeriz. Lüt aleyhisselam'ın kavminin sadece peygamberini taşıdıkları için helak olduklarını düşünürsek yine o puzzle'daki bir eksik boşluk sebebiyle bir şey atlamış oluruz. Ahlaki fıtrattaki yaratılışta bulunan değere karşı çıkıp baş kaldırmalarının da küfürle beraber yanında süre gelen bir helak sebebi olduğunu atlamış oluruz. Nuh Aleyhisselam'ın kaminin 950 sene bir peygamber görmüş olmalarına rağmen helak edilmelerini sadece Nuh Aleyhisselam'a karanın olduğu, bir suyun olmadığı yerde gemi yaptığı için başı yarıldığından dolayı helak edilen bir kamin peygamberi ya da bundan dolayı helak olan bir kavim olarak değerlendirecek olursak onların küfürde birbirlerine de tapacak derecede artık putperestliği aşmış, kendilerine de tapar vaziyete gelmişler. Bunu yaparken de tabii ki temeline maddi ticarete koymuşlar. Bunu kaçırmış oluruz. Bu sebepten dolayı Mekke dönemini değerlendirecek olursak ki değerlendirmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama inan Kur'an'ı doğru anlamak istiyorsak ki muhatabı olduğumuz için buna ihtiyacımız var. Peygamber aleyhissalamın bu ayetler karşısında ne gibi uygulamalarda yaptığını doğru anlamak istiyorsak, bu bakış açısına çok ihtiyacımız var. Sadece ben, efendime söyleyeyim, bir şirketin üst konumunda çalışan, işte karşımızdaki filanca ağabeyimizi düşünerek bir konuyu konuşacak olursam, tıp dünyasında çalışan diğer kardeşimizin duyması gereken hakikatleri onunla paylaşmazsam, bu sefer burada bir kayıp oluşmasına neden olmuş olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bulunduğu Mekke vahyin ilk muhatap olduğu Adem aleyhisselamla Hazreti Havva annemizin buluşmasıyla beraber insanlığın çolup dağıldığı bir yer. Musa aleyhisselamın, peygamber aleyhisselamın ifadesiyle Yunus aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın, Şuayb aleyhisselamın ve birçok peygamberin ibadet maksadıyla güzergahı olmuş olan bir konum. Ve hatta yine Ali İmran Suresi'ne müracaat edecek olursak ''İnnef evvele beyti udi'ilin nâsi lel-lezi bi bekkete mubâraka lel-lezi bi bekkete mubâraka lel-lezi bi bekkete âlemîn'' Yeryüzünde ibadet maksediyle yapılmış, ilk beyt olan Kabe'nin de inşa edilmiş olduğu bir yer. Olmasına rağmen yine de küfrün oradaki inkişafının ortaya çıkmasının temellerini kaçırmış oluruz. O zaman bugün hedeflemiş olduğumuz ahir zaman sahabesi olmak kavramını ya da bulunduğumuz yesripleri Medine kılma davasındaki gayretlerimizi boşa çıkarmış gibi oluruz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplumdaki son mesajın da ilk mesajın geldiği o topraklara gelmesinde mutlak surette ilahi bir hikmet vardı. Kitabın ön sözünün de sonucunun da peygamberler kavramı içerisinde oraya gelmiş olması, bir insanın karşılaşabileceği en olumsuz ortamların da olumsuzunun da olumsuzunun onların olduğu ortamda olmasını ve bizlere de bu sebeple örnek olmasını karşımıza koyması için. Ya işte o zaman da bütün insanlar melekmiş. İşte diyorlar ya mesela işte eskiden böyle miydi insanlar birbirlerine şöyle iyilik yapardı. Eskiden Ramazanlar şöyleydi. Eskiden haclar böyleydi. Eski insanlar daha güzellerdi. Hayır. Her dönemde Firavun vardı. Her dönemde Musa da vardı. Her dönemde Nemrut vardı. Her dönemde İbrahim de vardı. Önemli olan Kur'an'da peygamberlerin kıssasına Allah Celle Celaluhu o kadar anlatıyor ve birbirlerine o kadar benzerlik sağlıyor ki Mekkeli müşrikler yorul Evvelin diyorlar. Bunlar geçmişlerin masallarıdır anlatıp anlatıp duruyor diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin mesela Şuara suresinde 5 peygamberi peşin sıra 65 ile 182. ayetlerde öyle Cenab-ı Hak karşımıza çıkarıyor ki sadece peygamberin ismi değişmiş. Bakıyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın söyledikleri aynı. İttagullah ve atiruh. Allah'a karşı gelmekten sakının ve ona davet ettiği müddetçe bana itaat edin. Peşinden Lut Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Peygamberin ismi değişiyor, bulunduğu zaman değişiyor, lokasyon olarak konum değişiyor. Ama karşılaştığı kesimden aldığı tepki, karşılaştığı kişilere anlatmış olduğu hakikatler hep aynı sistem içerisinde. Peşinden bahsedilen Şuayb Aleyhisselam aynı, peşinden Salih Aleyhisselam aynı, peşinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı. O sebepten dolayı aslında biz bir peygamberin ya da onların yüzüde yarenleri olan, havarileri olan, ashapları olan değerlerimizi düşündüğümüz zaman bu bakış açısıyla değerlendirirsek hayatlarından hayatımıza bir örnek alırız. Şu hadisin sıhhati tartışılabilir ama önümüze koyduğu pusulası çok net. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız sizi doğruya ulaştırırlar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü o sahabeler daha düne kadar kendi birinci sıradaki ailesinden olmadıktan sonra kimseye merhamet gözüyle bakmayan, kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, Allah'la beraber orta koşan, Put yapıp bunu helvaya dönüştüren, yola çıkarken yanında taşıyan, acıkınca yiyen, belli başlı bir düzenin gelmesiyle böyle gelmiş, böyle gider diyen bir toplumun ferdiydiler. Zina, övünç kaynağı, çapkınlık, İçki, kim daha çok içecek? Yiğit odur. Cinayet, sen bugün kaç kişi öldürdün? Hey yiğit kahraman, böyle bir ortam içerisinden, İnsanlık tarihinin karşılaşabileceği en eşkıya toplumdan bugün belki meleklerin bile ulaşamayacağı en evliya noktaya bu insanları ulaştıran birisi vardı. Biraz önce arz etmiş olduğum ayetlerde peygamberin davetini icabet eden babayıklar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahli tedrisine oturmuş olan bahtiyar erler, Peygamber aleyhisselamla hemhal olup ona bende oldukları müddetçe ya bizim örfümüzde adetimizde geleneklerimizde şu buyumuzda bu yok biz bunu yapamayız demeyerek benim için esas olan Allah ne istiyor peygamber neye davet ediyor ve benden ne bekleniyorum davasını bittikleri için bugün onlar öyle oldular. Yoksa peygamber aleyhisselatü vesselamın her sahabesi bir Ebu Bekir Sıtlık değildir. Her biri bir Ömer-ül Faruk değildir. Bedeli çok ödeyen Allah katında değerini yükselmiştir. Bedel ödemeden dünyada bile yemek yerilmezken bedel ödemeden sizin canınız kanınız olan çoluk çocuğunuz bile suratınıza bakmazken, bedel ödemeden evde sıcak çorbayı yengelerden bile bulamazken, bedel ödemeden sonsuza dek. Mutluluk yurdu olan cennete gidilebilir mi? Evet, söyleyen doğru söylemiştir. Vallahi cennet ucuz değildir. Ve hakikatte cehennem de lüzumsuz değildir. Ama biz bunların sloganını aşmalıyız, bunu eyleme dönüştürmeliyiz. Bunu eyleme dönüştürürken doğru modellere sahip olmak için de doğru bir bilgi birikime sahip olmamız gerekiyor. İşte Mekke toplumunda sahabenin karşılaştığı şeyler de bunlardı. Mekke'deyiz. Her yerde put var. Hiç kimse Allah'ı inkar etmiyor. Ateist bir toplum değil Mekke toplumu. Paganist bir toplum. Allah'ın varlığı var. Hatta Rum suresinde Allah defaatle söylüyor. Desen onlara yerle göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Desen ki size kim gökten yağmuru yağdırıyor, topraktan çeşit çeşit nebatat çıkarıyor ve sizi bunlardan zıklandırıyor diye sor. Derler ki Allah. E öyleyse niye orta koşuyorlar? Çünkü Allah'ın kendilerine yüklemiş olduğu, fıtratın da aslında icabı olan bazı hükümlülükleri yerine getirmek istemiyorlar. Mekke sokaklarındasınız. Sağınızda solunuzda uyduruk uyduruk putlar var. Ateşi bol olsun Amir bin Lühey denilen bir tane adam. Mekke'nin büyük liderlerinden birisi olmuş bir dönem. Şam'a ticaret için gittiğinde Gassan bölgesinde birkaç tane put görüyor. Bakıyor ki millet bunlara tapınıp tapınıp duruyor. Diyor ki siz buna niye tapınıyorsunuz? Yağmur istediğimizde bunların hatırını istiyoruz yağmur geliyor. Hasta olduğumuzda bunların hatırını istiyoruz iyileşiyoruz. E çok güzelmiş bir tane de bana verin diyor. Aldı gibi hubel potunu getiriyor. Ondan sonra yayı ile Mekke'nin sokakları put kaymıyor. Kabe'ye geliyoruz. Kabe'nin etrafında insanlar tavaf ediyor Allah'ı anarak ama araya da putları sıkıştırarak. Yine lebeik Allah'ım ve var ama peşinden de lebeik ya hubel, ya vart, lebeik ya nuas, lebeik ya menat. Bunlar da peşinden gidiyorlar. Ve orada siz Kabe'ye gelip Rabbinizle baş başa kalmayı hedeflediğiniz zaman bile... Çevrenizde çırılçıplak çıplak Kabe'yi tavaf eden bir grupla karşılaşıyorsunuz. Mekke'nin olduğu bölge dağlarla çevrili küçük bir alan. Ve bu alan içerisinde şarıl şarılı bir evden içki akıyor, bir evden alem akıyor. Evet sabahlar olmuyor Mekke'de eğer siz oradaki elit bir ailenin evladıysanız yaptığınızda kadın gelir, yaptığınızda içki gelir, yaptığınızda birisi öldürülür, yaptığınızda birisi pazarlanır. Ve siz böyle bir haldesiniz. Düşünün ki babanız oğullarından Abdümenaftan Umeyr. Anneniz de Mekke'ye putperesi sokan Amr bin Lühey denilen adamın torununun torununun torunu Hunas binti Malik. Ve sizin bulunduğunuz aile Mekke'nin en zengin ailelerinden bir aile. Bir gün giydiğinizi ikinci gün giymeyecek kadar zengin bir ailedesiniz. Şunu da söyleyeyim, öyle her köşe başında AVM yok yani. Sene de iki defa ticaret kervanı oluyor. Kureş suresinde de bildiğiniz üzere, Le ilafu Kureş rḥlât eshtay wa sayf. Kışın Yemen'e, yazın Şam'a gidiliyor, ticaret yapılıyor. O ticaretten alınan ne kadar çok ki? Bir gün yiyeceksiniz, ikinci gün giymeyecek kadar bir zenginlik ve bolluk içerisindesiniz. Üç kardeşiniz daha var, bir kız, iki erkek. Ama size Mevla öyle bir güzellik vermiş ki sokaklara çıktığınızda hatunlar sizi görecek diye damlanı düşüyorlar. Mahallenin genç yiğit delikanlıları sizinle beraber iki adım atarak sizin yüzünüz, suyunuz hürmetine gündeme oturmak adına peşinizde koşturuyorlar. İstediğiniz her şeyi yerine getirebiliyorsunuz. Ve sonra birisini duyuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki bugün kralın sarayının olduğu Ebu Kubesta'na, o bizim muhammed Emin dediğimiz değil mi bu? Evet o. Ne diyor o? Diyor ki bu dağın arkasından gelmekte olan bir ordu var desem bana inanır mısınız? Büyüklerimiz ne diyor? Evet inanırız ey Muhammedül Emin. Şu ana kadar senden hiçbir yanlış duymadık. Hatta 5 sene önce Kabe'nin yapımında hacer Esved'in konulması hakemliğinde de seni aramızda tercih ettik. Özel hazinelerimiz bile ailemizde akrabamız değil senin emanetliğinde. Öylese ben bilin ki bu dağın arkasında kimsenin olmadığına sizi bildiririm. Ancak iman edenleri cennetle müjdelemek, reddedenleri cehennemle uyarmak üzere Allah'ın gönderdiği açısı. Siz bu ortama şahit oluyorsunuz. Ne yapacaksınız? En güvenilir bir insan. Bir şeylerden bahsediyor. Ama bir bakıyorsunuz ki onun öz ve öz amcası yerden aldığı taşı ona fırlatarak bizi bunun için mi çağırdın ortamı dağıtıyor. Ulan amcası bile dinlemiyorsa ben niye dinleyip deyip gidiyorsunuz. Ve kaybediyorsunuz. Ama sorguluyorsanız acaba diyorsunuz bakıyorsunuz ya dediklerini ben dinleyim niye dinleyim ki? Benim aklım yok mu? Ben de dinlerim. Ve sonra Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan Erkam bin Ebil Erkam isimli bir genç sahabenin evinde onun gizli gizli peygamberlik vazifesini yaptığını duyuyorsunuz. Merak edip gidiyorsunuz. Dinleyeyim ya, hoşuma gitmezse bana zorla bir şey kabul ettirecek değil ya. O Haşim oluyorsa ben de Haşim olayım O Abdümenaf oluyorsa ben de Abdümenaf olayım diyorsunuz. Ve gizli gizli Darül Erkam'a geliyorsunuz. Ama çok ilginç. Dağın orada gördüğünüz zaman gözlerinizi nuruyla inkişaf eden bir zat, şimdi önünde oturup kendisini dinliyorsunuz, yüreğiniz tir tir titriyor. Çünkü Allah'ın ayetlerini okuyor. Henüz kendisine Peygamber Aleyhisselam'a yeni inmiş tek bir suresini anlatıyor Peygamber. Öyle ya, ne diyordu Cenab-ı Hak Enam suresinde? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ muhakkak مُؤْمِنَا O kimselerdir ki اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, ana ne kadar da güzel okudu deyip geçmez. Yürekleri ürperir, Allah'ım bana mı seslenmiş, ne demiş Rabbim der, tüyleri ayaklanır, yüreği haşyete gelir, Allah der. Musab bin Ümeyri yüreği titriyor, bediniyor. Bakıyor ki anlattıkların hepsi akla da mantıklı, ruha da mantıklı. Çünkü bütün putlardaki pisliklerin lüzumsuz ve beyhude olduğunu anlatıyor. Ve bununla beraber tek mevcut olan, mabut olan Allah'a yönelmeyi anlatıyor. Evet, ya ben de bir kölenin ailesinde olsaydım, şu anda yanımda bulunan Ammar'ın kardeşi ben olsaydım? Ya o Musab olsaydı? Böyle bir adalet mi olabilirdi? Hayır, burada bir sıkıntı var yok bu sistemde bir sıkıntı var diyordu. Kim bu sistemde sıkıntı var diyorsa o kurtuluyordu. Peygamber aleyhisselama ilk iman eden Allah'ın Kur'an'da özel olarak küngeleştirmiş olduğu vel ensardaki ilk seçkinlere bakın hiçbiri mucize görerek iman etmemiştir. Hiçbirisi mucize geldiği için iman etmemiştir. Ne Ebu Bekir'de Ömer'de radıyallahu anhüm, ne Osman'da ne Abdurrahman bin Af'da, ne Ali'de ne Sa'd'da, ne Ubeyde'de hiçbirinde peygamber sen bir mucize göster. Ya öyle herkes peygamber olur mu ya? Dedini duyamazsınız. Peygamberin davetini işitmiş, acaba deyip düşünmüş, hakikatine varmış ve sahabe olmak nimetine kavuşmuştu. Musab bin Umeyr peygamber aleyhisselamı dinledikten sonra ona bende oluverdi. Musab çetin demektir Arapça. Zaten içindiklerin çoğu Hataylı olduğu için bilirsiniz Musab'ın Arapça manasını. Çetindir Musab. Zor demektir. Ve gerçekten de zorlukların arefesindedir. Bugün hala daha Kabe'nin anahtarında elinde tutan ailenin babası olan Osman bin Talha'da onun amcasının oğlu. Bir gün bakar ki bu peygamberin yanına gidip çıkıyor. Ne yapıyor? Uzaktan takip eder ki namaz kıldığını görür. Hemen gider annesi Hunas binti Mâle'ye söyler. Zaten babası peygamberin şey bu Kubeys'teki davetinden sonra küfür üzerine ölmüştür. Zaten pek de varlığını sürdüremeyen bir babadır. Annesi dediğimiz gibi çok soylu bir aileye e, mensup olduğu için pek de babasının sesi çıkmıyordu. O da kaynaklarda bunu görüyoruz. Hunas binti Malik, Musab bin Umeyr'i çağırır. Duyduklarım doğru mu der. Musab günü Ümeyr imanını gizlemez. Anneciğim değil mi? Şu dört kardeş içerisinde beni ayrı yere koyan o değil mi? Öylese beni dinler der. Ama söz konusu iman olunca, söz konusu onların küfür sistemini tanımıyorum olunca, hani bugün benzerleri var değil mi? Sana, domat, sana olunca demokrasi, bana olunca diktatörlük. Sana olunca merhamet, bana olunca zulüm. Sana olunca insan hakları, bana olunca efendime söyleyeyim şeriat bilmem ne vesaire. Dostlar, Peygamber aleyhisselamla Musab bin Ümeyri'nin karşılaştığı hadiseler şiddet boyutu olarak elbette farklı olsa da hadiseler birebir olarak hep aynıydı ve yine aynı ve bizden sonra da aynı olacak. Allah o yüzden bize sonradan formülü bulunması istenilen bir soru bırakmıyor. Çok basit bir sıratı müstakim önümüze koymuş. Biz namazda Fatiha suresi vesilesiyle günde beş vakit işte o sıratı müstakimi istiyoruz. O sıratı müstakimse Muhammedun Eminun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Günde beş vakit biz Fatiha suresi vesilesiyle açış yapsın diye ruhumuzu, aklımızı, ömrümüzü, hayatımızı Peygamber aleyhisselama ittibanın arzusunu Rabbimize yakarıyoruz. Musab bin Ümeyr'i dinlemedi annesi. Onu aldığı gibi işkenceye başladı. O dönemde belli elit aileler kendi ailesinden birinin peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmiş olma ihtimalini yüzlerine çalınabilecek en kara leke olarak kabul ettiklerinden dolayı gizleyip kendi işlerinde işkence ediyorlardı. Habbab bin Ered'in efendisi onu yapıyordu 16 yaşındaki genç delikanlıya. Muaz bin Cebel'in yaşamış oldukları bulunduğu bölgede hakeza bir benzeridir. Yine Osman bin Affan radıyallahu anh amcaları tarafından hasırlar içerisinde dumanla zehir işkenceye maruz kalmıştır. Bilal-i Habeşi her ne kadar köle olsa da bulunduğu kabile tarafından işkenceye maruz kalmıştır. Ammar bin Yasir zaten hepinizce malumdur Sümey ile Yasir'in karşılaşmış olduğu işkenceler. Böyle bir ortam içerisinde yani sokağa çıkıp da ben Müslümanım ulan kim duyuyorsa duysun demenin biraz yürek istediği bir ortam içerisinde Musab geliyor amcasının, amcalarının, anasının yanında ben Müslüman oldum diyor ve bunun bedelini hemen ödemeye başlıyor. Bedelini evlerinin mahzeninde arada biriydiği dayaklarla karşılaşmış olduğu susuzluk ve açlık içerisinde sergiliyor. Çok basit bir şekilde takiye yaparak tamam ya ben Müslüman olmadım diye inancını iç aleminde yaşayarak benim kalbim temiz anlayışı içerisinde yaşayarak kurtarabilir. Ama hayır ben bir inancın içerisine girdim ve bu bir fanatizm değil hakikatin ta kendisi bunun için bedel ne gerekiyor söyleyeceğim diyerek buna katlanmıştı. Ta ki 600 ne zamanda? 614 yılında. Peygamber Aleyhissalatu vesselam masum ve mazlum Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesiyle alakalı sahabelere izin verdiği zaman. Musab bin Umeyr, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kızı ile beraber hicret etmek için hazırlanmış olan Osman bin Affan'ın da dahil olduğu grupla beraber Habeşistan'a hicret ettiler. Gizlice kaçarak gitti. Ancak aradan geçen 4-5 ay sonra Amr bin As'ın Habeşistan'a gidip Habeşistan kralı asham eden sahabeyi almak için gayret etmesinin boşa çıkması sonucunda eli boş gelince Ebu Talib'e gelmişler ve Ebu Talib Muhammed Aleyhisselam'ı bize teslim et. Teslim etmezsen senin de saygınlığını saymayız ve har ilan ederiz dediklerinde Ebu Talib de teslim etmemiş ve şiddetli bir 3 yıllık ambargo başlamıştı. Bu ambargonun bitiş zamanına doğru Peygamber aleyhissalatü vesselam Necm suresini Kabe'nin orada haykırdı. Necm suresi Mekke'de inen ve içerdiği hakikatler olarak kısa olsa da derin manalar taşıyan bir süre. Bu süreyi okuduğu zaman ehlince malumdur içinde secde ayeti vardır. Secde ayetini duyanın. Bulunduğu anda müsaitse, değilse sonradan mutlak surette bir tilavet secdesi yapması gerekmektedir. Peygamber aleyhisselam Kabe'nin orada yüksek secdesi Nesim, Necim suresini okuduktan sonra Necim suresinin 19, 20 ve 21. ayetlerinde de Lat'ın, Menat'ın ve Uzza'nın isimleri de geçtiği için Kabe'nin önündeki Hicri İsmail denilen alanı tüm gün boyunca 40 yaşını açmış Mekke'nin belli elit beylerinin kullanmış olduğu alandakilerin de duymasıyla beraber Muhammed bizim dinimize saygı gösteriyor galiba. Bakın secde etti. Hadi biz de secde edelim diye peygamberle beraber hepsinin secde etmesiyle beraber gerçekleşen Garanik hadisesi diye bildiğimiz hadiseden sonra Habeşistan'a gelen haberle Mekke'ye dönmeye karar verdiler. Bu haber öyle çabuk yayıldı ki Mekkeli müşriklerin hepsi Müslüman olmuş ya. Hatta Ümeyye bin Halef secde etmek için eğilemediği için çok kilosu olduğu için yerden aldığı taşı kafasına koymuş. Öyle derecede. Mustafa bin Ümeyye yanındaki bulunan muhacirle ile beraber Mekke'ye gelir. Mekke'ye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ziyaret eder. Öğrenir ki bu haber boşa çıkmıştır. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam'ın yanında hem almak istediklerini almak hem de bunlarla donanıp gidecekleri yerler varsa bunun sorumluluğunu yerine getirmek için Eshab-ı e varmadan Medine öncesinde Darül Erkam'daki birinci fakültede mezun olmak üzere tahsilatlarını yerine getirirler. Musab bin Umeyr'in Mekke'ye geldiğini öğrenince Hunas bint Malik onu yakalatır. Ve der ki oğlum bak bizi terk edip gittin, gözyaşlarımız içerisinden hala geldik. Peşinden yaptığım ağıtların hattı hesabı yok. Hadi artık bırak şu dini de gel artık eski güzelliğine geri dön. Eski kadınların, kızların, içkilerin, keyiflerin içerisine dön. Musab bin Ümeyr hicrete başladığından sonra nafakası kesildiği için artık üzerinde çok basit kölelerin giymiş olduğu sade bir kıyafet var. Musab bin Ümeyr kabul etmez. Kabul etmeyince annesi bir daha tehdit eder. O onu tehdit edince Musab bin Meyr der ki anne saçların kadar başın olsa ve bunların hepsi kadar benim öleceğimi bilsem ben yine de davamdan vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu dava geçici olduğum dünya hayatındaki kervan sarayda takılıp kalmayacağım. Sonsuza kadar sürecek bir alemde sonsuz kayıptan kurtulmamı sağlayacak yegane kapıdır diyecek. Aslında anne o olsa da annesine bir ebeveyn şefkatiyle davet edecekti. Ancak dinlemeyeceklerdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vereceği talimatı bekleyecekti. Yıllar ilerliyordu. En güzel anlarınızda geçer, en acılı dönemlerinizi geçer. Peygamber Aleyhisselam 619 yılından sonra bu talebi de kaybettikten sonra zulüm üst üzerine gelmeye başlayınca. Peşinden Tayyip'e gidip Mekke'nin 90 kilometre kadar doğusunda bulunan Taif'e geldiğinde oradakiler tarafından da 3,5 kilometre boyunca taşlandıktan sonra sahipsiz, kimsesiz kalıp elini açıp kaldırdığı zaman atlasın bahçesinde. Rabbim çaresizliğimi ve yitip gitmişliğimi sana arz ediyorum. Senden başka kimsem yok. Eğer bu senin takdirinse amenna. Şikayetçi değilim ama harican Beni namerde muhtaç etme diye Buharı'da detayları üzerine yazdığı gibi o müthiş duasını yapar. Ve duanın neticesinde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli eder. Çünkü karanlığın zifiri anını bazen tattırır Rabbimiz ki şafağın tadını daha güzel çıkaralım diye. Karanlığın zifiri anının sıkıntısını çekmeyince bazen şafağın lezzetini anlamazsınız. Mevlana'nın Mesnevi'sinde öyle yazar. Adamlar sanıyor ki hocam Mesnevi sadece hikayeden ibaret. Mesnevi'de nice hakikatler var. Ay parlaklığının güzelliğini karanlığa yapmış olduğu sabra borçludur. Eğer karanlığa sabırla katlanmış olmasaydı aydınlığı ve nuru o kadar inkişaf etmeyecekti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye varır varmaz Hacum diye bildiğimiz bölgeye geldiğinde Cenab-ı Hak cinleri ilk başta Ahgâf suresinde öğrendiğimiz ve cin suresinin ilk 11 ayetini öğrendiğimiz üzere iman ettirecekti. Peşindeki iki hafta sonra gerçekleşen hac mevsiminde Mina dediğimiz bölgede bizim şeytan taşlamı ile tabir ettiğimiz yerde Akabe dediğimiz alanda kendisine Medine'deki bir grubu karşılaştıracaktı. İlahi hikmete bakın ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesi e, Abdurmut Talib'in annesi Medinelidir. Peygamber Aleyhisselam'ın bir nevi akrabalık bağlı Medine'ye ulaşmaktadır. Ama peygamber o kadar uzak geliyor ki Medine düşünce dünyası olarak Allah bana bir hicret izni verecek ama acaba Taif'e mi verecek yoksa Yemen'e mi verecek? Peygamber Aleyhisselam başka şeyler düşünüyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın elçisi haber verir ki Medine'ye gelen bir grup Peygamber Aleyhisselam'a iman edeceklerdir. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gelince öyle pat diye oluşmuş bir toplama denk gelmedi. Onun öndesinde bir inşa vardı. Darul Erkam'da toplananlar sizin kadar bile değildi. Sizin kadar bile kişi yoktu darul Erkam'da. Ama o bir avuç muvahhid, hakiki mümin tüm dünyayı yerinden oynatacak bir Tevhid bayrağını dünyaya ulaştırabilmişlerdir. Bakınız İslam tarihine mühür vurmuş olanlara Peygamber Aleyhisselam'ın ya darüler kamından çıkmıştır ya da suf hesabından çıkmıştır. Gelip de pat diye yemenin karan köyündeki Üveysel Karani'ye bağlamayın o ayrı bir şey. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın önünde diz çöken vahyi ondan talim eden bunun için gerektiğinde bedel ödeyen Kişileri siz ancak zirvede görüyorsunuz. Beden ödememiş bir kimseyi zirvede görmemiz mümkün olmadığı için olsa gerek. Ey Fatıma, peygamber kızıyım diye güvenme. Ben bile yarın ne olacağını bilmiyorum diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye gitmeden önce ensarla karşılaşırken Mina'daki her çadıra girmişti. Ancak Tayyip'teki taşlanması o kadar çabuk yayılmış ki kime giderse gitsin peygamberi dinleniyordu. Kime giderse gitsin sırtını dönüyordu. Hatta Süheyl bin Amr başta olmak üzere Nadır bin Haris, Ebu Leheb onun oğlu Uteybe bunlar bütün üçlerini güçlerine bırakmış peygamber nereye gidiyorsa onu takip ediyorlar bu bizim yeğenimizdir delidir dinlemeyin diyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında da Baba Delikanlıları, Ömerleri, Efendime söyleyeyim, Ebu Bekirleri, Mus'abları, Talha'ları, Hübeydeleri bulunuyordu. Peygamber Aleyhisselam girip çıkmadı, çadır kalmadı. En sonunda, en sona hamlede Ensar'la karşılaştı. Esad bin Zürare ile karşılaşması tesadüf değildi. Çünkü bizim inancımız içerisinde tesadüf kavramının hiçbir şekilde yeri yoktur. Her şey tevafuktur. Rabbimizin takdiridir ama o takdir için kulun iradesini ortaya koyması gerekiyor. Ellezî Allah bilmiyor mu atanın nasıl bir kulu yaşayacağını? Biliyor ama nasıl bir hayatı yaşayacağımı ben hayatımla ortaya koyayım diye ölümü ve hayatı yaratıyorum. Emek mi koyacak, gayret mi edecek yoksa iblisin yolunu tutacak diye. Mücadele suresinin son ayetlerinde buyurduğu gibi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ey peygamber sen asla zorba değilsin. Sana düşen ancak nasihat etmektir. Fezekkır fe innezikratan fa'l-mukminin. Sana düşen ancak nasihat etmektir. Hakikate davet etmektir. Sizin hemşeriniz olan hatayları kastediyorum. Habib-i Neccar'ın anlatılmış olduğu Yasin'in ikinci sayfasındaki ve ma aleyna belagul mübin sözü bütün peygamberlerin ortak sözünün birer ifadesidir. Bizim üzerimize düşen ancak birer tebliğdir. Esas bir Bedelini ödeme ihtimaline karşı düşünsenize ya. Şimdi de Mekke'yi bıraktığınız Esab-ı Zürar'ın yanındaki 7 kişiden birisiniz. Birisi gelmiş buranın halkından amcası sihirbaz diyor. Akrabası deli diyor. Yeğeni şair diyor. Efendim biz bundan uzak duralım herkes uzak duruyorsa. Mı derdik. Büyük ihtimal öyle değil Esad bin Zürare, bütün bunlara rağmen kulak veriyor. Peygamber aleyhisselama iman etmenin ne demek anlama geldiğini bilerek iman ediyor. <gülüyor> Hadi amentü tekrarlayalım. Amentü billahi ve melayketi ve kütübü. Bu değil de iman. İman Allah'tan başka her şeyi reddetmek Allah'ın istediği her şeyi kutsi bilip ona tanzimde bulunmaktır. Esad bin Zürare, Bununla beraber bütün Arap kavimlerinin, kabilelerinin kendilerini dışlayacağını ve belki harp bile olacağını bile bile Peygamber'e ihmal etmekten geri durmadı. Ayrılılar. Tekrardan bir sene sonra buluşmak üzere. Bir sene sonra aynı yerde gizlice yine buluştuklarında, bu sefer Peygamber Aleyhisselam'a 12 kişi olarak geldiler. Rivayet odur ki, İstanbul'umuzun medariktarı Halid bin Zeyd Ebu Ayübel ilk başta Efendimiz orada karşılaşmıştı. Peygamberimizi dinlediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan alacaklarını aldılar. Sonra Medine'ye döndüler ama ya biz böyle seneden seneye mi buluşacağız? Peygamber aleyhissalam'dan bize kendisinin elçisini seçip göndermesini isteyelim. Sıradan birisini göndermesin. Bize öyle birini göndersin ki Ha Resulullah ha o diyebileceğimiz derecede Rasullaha bende olmuş hem hal olmuş bir elçisi olsun. Mektup yazıp Esad bin Zirara gönderir. Peygamber Aleyhisselam Darul Erkam'dadır. Gözlerini gezdirir. 38-40'lı yaşlarında Ebubekir vardır. Efendim 35'li yaşlarında Ömer vardır. Hepsi kaminin efendileri. Ebu Zerazgı fare vardır, baba tane hani Tek başına ortaya dağarsan bütün medineyi dağıtır, öyle baba tane hani Sıkıntı çıkaran olursa, iki dakikada paketler filan, baktığın zaman tam tersi bir genci seçiyor. Henüz o anda 28 yaşlarında. Ve ailesi tarafından sırf peygamberi tercih ettiği için dışlanmış birisi. Musa, sen. Ben mi ya Resulallah? Evet sen. Tek mi ya Resulallah? Hayır yanına bir de sağlam bir göz vereceğim. Kimdir o? Doğuştan ama Abdullah bin Ümmü Mektum. Peygamber aleyhisselam iki kişiyi gönderiyor. Birisi doğuştan ama olan Abdullah bin Ümmü Mektum, Diğeri ise çilekeş, cefakar sahabe Musab bin Umeyr. Bizim bugün son teknolojik cihazlarla, son model klimalı otobüslerle aman ya bitmedi mi hala diye şikayetçi bulunmuş olduğumuz Medine-Mekke yolunu o imkansızlıklar içerisinde 500 kilometre teklikten sonra Medine'ye geliyorlar. Esad bin Zürare karşılıyor onu. İlk başta bir briefing veriyor. Tebliğ yöntemlerini gösteriyor bize. Ve diyor ki, ey Musab, Allah Resulü seni gönderdi. Sen bizim üstadımız hocamızsın. Senin dediğin her şeyi kabul edeceğiz. Ancak bizim toplumda şunlar şunlar vardır. Şurada Beni Kaynuka Yahudileri vardır. bakının arkasında Kureyze Yahudileri vardır. Çarşının arka tarafında Nadir Yahudileri vardır. Şurada Necden Hristiyanlarla intisap etmiş amanlarla alakası olmayan bir grup vardır. Şurada işte bizim aslımız Yemen'den gelmektedir. Yemen'den gelmiş olan iki kardeşinin evlatları. Evsoğulları ve Hazreti oğulları. Bizler böyleyiz. Hazretiçilerin efendisi işte Abdullah bin Übey'dir. Evsilerin efendisi de Ebu, Ar, Ebu Amir el-Rahip'tir. Bir briefingi alıyor Musab bin Meyr. Öyle mi? Öyle. Sonra ev ev hane hane gezerlerken... O anda kavimlerinin, ailelerinin efendisi olan kendileriyle yaştaş sayılacak iki tane babayla denk geliyorlar. Eğer aileniz sağlamsa, yani aşiret sağlamsa, sizde de şöyle üç beş bir vücut varsa meydana çıktığınızda kendinizi yenilmez, bileği bükülmez görebiliyorsunuz. Oradaki Medine'deki genç delikanlılarda öyle olacaktı ki, Peygamber Aleyhisselam'ın elçisi Esad bin Zürare ve yeni iman etmeye başlamış olan grupla Kur'an'ı talim ederken Saad bin Muaz geliyor Dedi ki Usaid bu kardeşin amcamın oğlu ne yapıyor ya? Gitmiş Mekke'den kendi ailelerinin bile kabul etmediği adamları Medine'mize sokmuş. Ben gidip müdahale edeceğim ama şimdi akrabamdır aramız bozulmasın. Sen bir git şunların gereğini yap. Usaid bin Hudayr Bugünkü gibi imanı ve irfanı kamil anlamda değil cüz'i anlamda bile yüneyine yerleşmemişler gibi vukuatın peşinde koşan atar delikanlılar gibi ataşlı olanlar gibi elin aldığımız mızrakla beraber çıkar Musab bin Ümeyr'in yanına. Musab bin Ümeyr'in yanına geldiğinde Esab bin Zürare'ye der ki ey amcaoğlu bu adamları neden soktun buraya eğer bunları buradan hemen sürüp göndermezsen akrabalık bağlarını dinlemek sizin gereğini yapacağız. Musab bin Ümeyr de baba bir delikanlı. Yani bir eli yağda, bir eli bağda yetişmiş. Protein deposu zirve halinde. Vurduğunu oturtturduğu zaman ayaktan kaldırmak mümkün değil. Musab bin Ümeyr buna rağmen kendisine gelip artistlik yapmış olan Musab bin Hudayr'e karşı ayağa kalkıyor. Elini omuzuna koyuyor. Dostum diyor. Bir dinle. Bir dinle. Belki hoşuna gidecek. Ve iman edeceksin. Hoşuna gitmezse bir daha sana bir kelime söylemem. O kadar sağlam iman etmiş ki söyleyeceği sözün nereye gideceğini biliyor, söylediği sözün arkasında durmayı da biliyor. Beğenmezsen basar giderim diyebilecek derecede. Işte. 40 yıldır namaz kılıyor, sayısız defa Fatiha okumuş, geçen hafta cumada hutbede Fatiha suresinin meali verilmesiyle mealden haberi yok bu şekildeki bir iman, ilk vesvesede sönmeye bu hatap olacak bir imandır. Bizim ehli sünnet akidesi içerisindeki akaitteki imamımız olan İmam Maturudi Hazretlerinin fanusla bir örneği var. Bir cam fanus, içinde birer tanımım, rüzgar yap bakalım söner mi? Sönmez. Niye? İstediğin kadar yerle. Çünkü canın etrafında, ateşin etrafında bir cam fanus var. Sağlam itikatı budur. Rüzgar ne kadar gelirse gelsin bir şey olmaz. Ama itikatta bir sıkıntı varsa, yaptığın zaman bile sönüverir diye örnek verir. Bunu en iyi bir şekilde sündürmüş, yüreğine koymuş olan Musab, bu iyilik ve güven içerisinde söyler, meydan okuyor. Dinle diyor, iman etmezsen, anlamazsan, kabul etmezsen, senin dediğin olsun. Doğru diyorum, mızrağını koyduğu gibi oturuyoruz Musab'ın yanına, Musab bin Ümeyr baş okumaya çeşitli rivayetler var. Ama Abdullah bin Mesud'un bizim gönlümüze inşirah veren, okumuş olduğu kıraati hatırlayınca aklımıza da zaten ya Rahman ya da Taha geliyor. Er-Rahman, Allemel Kur'an Kalan insan, öğrenme bilgi. The sun and the moon with patience. The star and the غَو في المزان وَقيم وَزنْنَ بِنِ قِصْط وَلا تُخشِر المزان وََّ رضَوضَه للِناام فيِيهَا فكِهَةُ وَنَخلُ وَّن وَحَبّذُ العسْفِم الرَّيحان بِأَيِّ آلَاءِ تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ öyle bir okuyor ki içerini anlat anlat ha. Rahman Kur'an'ı öğretti insanı yarattı bilmediğini anlattı ustak Muhder'in gönlüne iman tohumları ekiliyor vurulmuşa dönüyor beyninden aşağı kaynar sular dökülüyor ne yapmam gerekiyordur iman için ne oldu bir dakika önce havaya sıkıyordun Rahman'ın ayetlerini dinleyince ne oldu bir anda Kur'an böyledir. Kapına seni öldürmek için gelen Hattab'ın oğlu kafir Ömer'i bir dakika sonra Kabe'nin karşısına dikilip annesine evlatsız karosunu dul çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma. Ben de Müslüman oldum. Dedirtecek de çoşkuyu kaptırır. Çünkü Kur'an bu. Kalp açıksa feys kaynak bırakıp gelir. Sonra der ki Eşhedü en la illallah ve أشهد أن محمدا عبده Şehadet getirir, iman eder. Sonra der ki bakın size ben birisini göstereceğim. Onu da sizin üzerinize ben salacağım. Sizin üzerinize beni o saldı, ben de onu sizin üzerinize salacağım. Eğer bana anlattığınız gibi ona da anlatırsanız, o da iman ederse iman etmedik hale kalmaz burada. saat bir mevazin yanına gelir. Saat bakar ki Usayd'ın gidişi bir başka Dönüşü bir başka. fakat ki bunda bir değişiklik var. Hüseyin sen ne yaptın? Beni bırak beni bırak. Sen git bir onlara kulak ver. ne söylene, söylene gider. Aynı postayı orada da koyar. Rocolunu konuşturur. Ya buradan defolup gidin. E sat sahip çıkma bunları akrabalık bağlarımızı gözden geçirmeyelim der. Musab-ı yine aynı şey yapar. Koyar böyle onun omzuna. Dostum bir dinle ya. Bir dinle. Dinlemekten korkma. Bir dinle. Belki o gidecek. Oturur, dinler ve o da iman eder. Ve onun iman etmesinden sonra ayağa kalktığı gibi Subhanallah ya. Yani, subhanallah. Biz bu Kur'an'ı biz okumuyoruz ya. Bu Kur'an'ı bu adamlar okuyor da bu kadar yerinden hopluyor da biz her Ramazan, hatim, her hafta, mukabele her gün okuyoruz da buna rağmen aynı tas, aynı hamam oluyorsak biz bu Kur'an'ı okumuyoruz ya. Adam 40 yıllık imam emekli olmasına kalmış bir ay hayatının bir kere açıp Kur'an'ın mealiyle okumamış. Ama sesi de çok güzel dehşet okuyor. Ağlatır vallahi oraya. Ama bir kere açıp içerine okumamış. Nikah ayetinde ağlar azap ayetinde güler. Bilmez kine vardır içerisinde. Halbuki Kur'an'ın biraz önce hariz ettiğim Rahman suresi 55. suresidir. 54. suresi Kamer suresidir. Orada beş defa Allah şöyle buyurur. Ve la qaniyessanine'l kur'anel zikrifahel min muddekir. <gülüyor> Biz bu Kur'an'ı öğüt alınması en kolay kitap kıldık. Yok mu düşünübü öğüt alan? Yok mu düşünübü öğüt alan? Halbuki biz mahşer günü en çok onun şefaatini umuyoruz. En çok onun bizi kayırmasını bekliyoruz. Ama Furkan suresinde mahşer günü Ya Rabbi kavim Kur'an'ı mahcur etti terk etti diye bizden peygamberin davacı Kur'an'ın da şahit olacağını önümüzde görüyoruz. Ve biz bunu okuyoruz. Ama neden biz titremiyoruz? Neden Abdullah bin Mesud gibi Kabe'nin karşısına çıkıp biraz sonra yiyeceğim sopaların az çok hayalini canlandırsam da buna rağmen meydana çıkıp Kur'an okuyamıyorum. Niye ben hatta bunu oğlu Ömer gibi bir saat önce öldürmeye gittiğim peygamberin huzurundan onun baş e, efendime söyleyeyim yiğit cengaver olarak çıkamıyorum. Neden ben biraz önce posta koymak için gittiğim yerden Allah'ın ayetlerini duyunca en sadık mümin olarak kalkamıyorum. Çünkü ben imanın konusunda samimi değilim. İmanın konusunda samimi olsam o samimiyet beni buna getirir. Sa'd bin Muaz kalkar, kabilesinin içerisine gelir, der ki hepiniz şahit olun. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve der. <gülüyor> bir derken ne istiyorsun ya bizden ne yapacağız ne yapmamızı istiyorsun içinizden tek bir kişi bile Müslüman olmazsa burada sizinle bir daha kabalık işlerim gözükmem sizi bırakırım hepsi oturuyorlar abone önünde iman ediyorlar bir sene sonra tekrardan Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gideceklerinde bu sefer 73 kişi olarak gidiyorlar ve Peygamber Aleyhisselam'a geldiklerinde Abdüleşel oğullarından iki tane kaybile hariç aile hariç Medine'de Müslümanın olmadığı hiçbir aile kalmıyor. Mus'ab bin Ümeyr keyfini bırakmış olmasaydı, anasından işkence görmüş olmasaydı, kavmi tarafından dışlanıyor olmasaydı, kan kardeşi, amcaoğlu Osman bin Talha'nın fişlemelerine eyvallah diyor olmasaydı, gidip de bilmedi diye Habeşistanlara Allah için gerekiyorsa hicret edeceğim demiş olmasaydı, bilmediği Medine diyarlarına hicret ediyor olmasaydı Peygamberin lisanında Musabül Hayır Musabül -hayr, mus Hayrıdır olmazdı Musabül Hayr olmazdı Musab bin Ümeyr Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldi, boynu bükük bir şekilde yarısal işte bu kadar kişi geldik der gibi Peygamber Aleyhisselam'ına duada bulundular, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı Medine'ye çağırdılar ve beraberce Medine hicret ettiler Musab bin Ümeyr'in hayatı böylece noktalan bitmedi. Peygamber aleyhisselamla Medine'ye geçtikten sonra asıl patlak işler başladı meydan vermeye. Özellikle Mekke'nin elit ihtiyarları ki azılı kafirleri, Amr bin Işem Ebu Ceyl, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Übey bin Halef, Ümeyye bin Halef, Nadır bin Haris gibileri ve annesinin de içinde bulunmuş olduğu aile, El-Muddaribi ailesindeki gibiler baskılarını arttırıyor, zulümlerini arttırıyorlardı. Artık savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Bedir Savaşı'nın olduğu dönemdeyiz. Hicretin ikinci yılında, Ramazan'ın ortasında oruçta tutuluyor. Sefere çıkılmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam serbest bırakıyor. Sonra kendisi de orucunu açıyor. Kimisi tutuyor, kimisi bozuyor. Meydana geliniyor. 313 kadar kişi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amacı kendilerinin gasp edilmiş olan mallarını geri almak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman bakıyor ki Mekkelilerin kervanı yol değiştirmiş, Mekkeli müşrikler yola çıkmış, savaşmak için bir anda savaşın ortamına düşmüşler. Musab bin bir bakar ki, daha dün canım dediği öz kardeşi Musab bin ile vuruşmak üzere, hem de Abdullah oğullarının, kafirlerin sancağını eline almış bir şekilde, Musab'ın karşı sapında elini yerine koyar. Ne kadar zor olduğunu tahammül et, teahül edebiliyor musunuz? Ananız karşı, kardeşiniz karşı, Toplumunuz karşı, bu kadar karşılığın içerisinde yesiri bir medin etmek biraz bedel gerektiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam gözücüyle bakar. Kimde Abduttaroğullarının sancağı? Derler ki ya Resulallah, Musab'ın kardeşi Abul Aziz de. Biz onlardan daha çok vefaylayız. Verin Musab'a sancağı. Musab bin Umeyr alır? Karşı tarafta kardeşi çarpışma başlar. Hepinizin bildiği üzere Allah'ın yardımıyla müceveli melaiki dediğimiz bölgede meleklerin nimesiyle Enfal suresinin anlatıldığı üzere Mekkeli müşriklerin yetmiş kadarı tarımar olur, yalan olur, gider. Peygamber aleyhissalatü vesselam esirlerle alakalı hükmü bekler. Esirler edilmiştir. 70 kadar da esir vardır. O esirlerden bir tanesi de kim olsa gerektir? Musab'ın kardeşi Ebul Aziz bin Umeyr. Ebu'l-Aziz bin Ümeyir, Mus'ab'ın anneden de babadan da öz kardeşi. Diğer kardeşi Ebu Rumi, o da babası bir, annesi ayrı olan kardeşi. Bir de Ümmü Eban binti Ümeyye var, o da Ümeyye, Ümeyye bin Rebiyan'ın, diğer bir ifadeyle İbni Rebiyan'ın kızı olarak geçer, annesi bir ama babası farklı olan kardeşi. Ve bunların içerisinde bir Ebu Rum var. Mus'abla hep hareket eden. Yani bu kadar güzel ahlaklı bir erdem sahibi zat olmasına rağmen Medine'nin yeşribini Medine'ye çevirecek derecede ahlak Muhammediye ile tebliğ etmiş olmasına rağmen yanı başındaki ancak Ebu Rum'u kurtarabilmiştir. Maalesef Ebu Aziz onu dinlememiş. Diğer kardeşi ise Ümmü Eban ise sonradan Müslüman olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmesinin bedelini ödemenin bir şartı daha yerine gelmişti. Ayette ne diyordu? Allah ve Resulü ile çarpışanlar sizin ailenizden de olsalar, hatalarında ısrar ve istikrarda bulundukları sürece onları kendi hayatınızda barındıramazsınız. Hz. İbrahim'in dediği gibi de hakikat. Femen tabi'inu fe innehu minni. Bana tabi olan bendendir. Yolumdan giden bendendir. İzimden giden bendendir. En netice... Ebu'l Aziz bin Ümeyr'in yakalandığını ve Ebu Katade ile Mudir Allah an tarafından esir edildiğini görür. Ebu'l Aziz bağırır. Musab, Musab bana yardım et kardeşim. Ulan biraz önce meydandayken meydan okuydum. Hiç kardeşim falan değildi. Musab bin Ümeyr de der ki: "Ebu Katade, bunun elini sıkı bağla. Bunun annesi çok zengindir, iyi para verir." Musab bin Ümeyr: "Bağın kandan gelen bağdan daha çok." Buradan gelen iman bağı olduğunu ortaya kalır. Ama yine de Peygamber ve vesselamın kendi içtihadı neticesinde esirlerin bedel ödemesi ya da bedeli yoksa serbest bırakılmasıyla beraber bir fırsat daha yakalar Ebu Aziz. Mekke'ye geri döner. Bir sene sonra Uhud'da yine gelir. Bu sefer gelirken anasını da getirir. Medine'de Medine'ye Mekke'den gelen Mekke'li müşrikler 3 bin kadar ordununca hepsine ön dört tane kadın almıştır. Kim bu kadınlar? Çenesi laf yapıp askerleri gazı getirecek kadınlar. Ebu Cehil Amr bin Hişam'ın karısı, İkrime'nin annesi, Safva'nın karısı, Mus'ab'ın annesi, Hunas binti Malik. Oradan Mus'ab'a laflarını atar atar. Mus'ab'ın cevap vermediğini görünce Mus'ab'ın canı sıkısın diye Resulullah'a atar atar durar. Yanında Ebu'l-Aziz'le beraber gelmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan izin ister. Ya Resulallah. izin verirsen ben bu Bedir'de kendisine sunulmuş olan fırsatı değerlendirmen kardeşimin üstesinden geleyim. Hayır der Peygamber Aleyhisselam. Sen sencaktarlığına bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir talimatı vardır savaşta. Uhud'a şimdi girersek Uhud çok fazla süreceği için zaten fazla süren konuyu daha fazla uzatmamak adına Uhud'a fazla girmiyorum. Uhud'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kesin kes olan size elçim gelmedikçe yerinizi değiştirmeyin, size elçim gelmedikçe savaşı kaybetmiş olsak da asla o tepeden inmeyin, size habercim gelmedikçe askerlerin cesetlerinin vahşi hayvanlar tarafından talan edildiğini görseniz de inmeyin gibi apaçık bir uyarıya rağmen harbin daha başlangıcında %100 kazanılmakta olan bir zafer bir anda dönmeye başlamıştı. O kayba dönmeye başladığı bir zamanda bütün saldırıların hedefinde peygamber aleyhisselam olmaya başladı. Saad bin Ebi Vakkas peygamberin yanında Anam babam sana feda olsun Sa'd at diye peygamberin teveccühünü alıp okuna atarken karşı tarafta Ümeyr bin Vakkas da peygamber aleyhisselamı ok yağma tutmaya çalışıyordu. Musab bin Ümeyr sancağıyla peygamberi siper etmeye çalışırken onun kardeşi Ebu'l-Aziz de tam karşıda müşriklere peygamberin yerini tarif ediyordu. Subhanallah. Herkes yolunu seçmişti. Anan bir, baban bir, soyun sopun bir, yediğin içtiğin bir de olsan, herkes kendi istikametini kendisi seçiyor. Ya kendine yazık ediyor, ya kendini Rabbine pazarlık ediyor. Ne diyor? Onlar, Rablerinin zaten kendilerine vermiş olduğu dünya hayatının sermayesi olan ömürlerini Rablerine arz ederek cenneti kazanıyorlar. O esnada peygamber ve vesselama iki kişi hasreten göz diker. Bunlardan birisi Ümeyye bin Halef ki Bilal-i e yaptığı işkencelerle bilirsiniz. Onun kardeşi Übey bin Halef. Hem abisinin Belirdekin intikamını almak için gelmiştir buraya ki Mekke'de geldiği zaman Bedir'de arkasını dönerek kaçmıştır aslında. Korkantıกีdir ama milletin ne diyeceği korkusuyla bir yandan da havlamaya başlar. Isracı değildir. Ama Peygamber Aleyhisselam Mekke'deyken de eziyet etmişti vardır. Mekke'de Peygamber arada bir gelip seni mutlaka bir gün öldüreceğim demişti vardır. Bir yeri gelir Peygamber şükreder. Niye? وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اِذَا خَاتَبَهُمُ cahilun قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın okulları ki kendini bilmez cahiller onlara laf attıklarında selam derler geçerler olduğu için tenezül etmemiştir. Ama bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın artık Keymine dayanmış olacak ki Übey'e der ki hayır Übey o bindiğin atın üzerindeyken ben seni bir gün öldüreceğim. Ondan sonra korkmuştur. Çünkü onun peygamber olduğunu biliyordur. Kabul etmemelerin tek sebebi Haşimoğullarından gelmiş olmasıdır. Kur'an'da der ya ya Allah göndere göndere bunu mu elçi gönderdi? Tayfi'nin büyüğünü ya da Mekke'nin büyüğünü işte Velid bin Mugire'yi kastediyor. Bunları verse diye peygamber olarak Artık aradaki amaçtaki sıkıntı inanmak ve inançsızlıktan ziyade şeytanın Adem aleyhisselam'a karşı göstermiş olduğu kutsallıktaki gibiydi. Adem aleyhisselam'a secde etmemesinin sebebi sadece bağışlayın ben ateşten o topraktan yaratıldık diye kimya gerilik oynamak mıydı? İblisin tek derdi vardı niye ben değilim? Yoksa ateşmiş odumuş ateş havası toprak? Tahtadaki gibi uyduruk elementler içerisinde uğraşacak hali yoktu. İblisin tek derdi seçilmiş kişi olmamasıydı. Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh peygamber aleyhisselam yanında savunmaya çalışırken Übey bin Halef gelir, peygamber aleyhisselama mazıranı atar, peygamber aleyhisselam hayatında öldürdüğü çok sayılı kişiler vardır. Bazı rivayetlerde ikidir, bazı rivayetlerde dörttür. Übey bin Halef'in mızrağını alır. Aldığı gibi Übey'e bir fırlatır. Fırlattığı gibi Übey'in mızrağı kendi mızrağı o atının üzerindeyken zırhının arkadaki zırhla birleştiği noktaya girer yere düşer. Muhammed beni öldür diye bağırır. Bağıra bağıra kaçar. Mekke'ye gelmeden serifte de ölüp gider zaten. Diğer kişi de Abdullah bin Kamyâ denilen aynı zamanda bir nevi suikastçı gibi olan bir rahatsız adam. Peygamber aleyhissalatü vesselama taarruza geçer atıyla beraber peygamberle sağdan soldan gelip gider. Hunas binti Malik. Hint binti Utbe. Peygambere yaklaştıkça yaklaşmaya taş atmaya devam ederler. Musab bin Meyr'in kardeşi Ebul Aziz işaret ediyor peygamber burada diye. Millet onun etrafına toplanmaya başlıyor. Peygamber hedefteki kişi. Umeyr okunu atar, attığı ok peygamber aleyhisselamın yanağını yarar, dişini kırar o anda peygamber aleyhisselam sarsılır, Uhud'a inşallah gidersiniz gitmediyseniz orada bir dere yatağı vardır. Vadi Kana diye geçer. Vadi olduğu için belli başlı çukurları vardır. Hunas binti Malik ile Hint binti Utbeli'nin attığı taşlarda peygambere isabet edince miferi yanağına bakmasıyla beraber peygamber sarsılır, hafif sende denilir. O esnada Abdullah bin Kamiya denilen nasipsiz kılıcını peygambere indirmeye çalışır. Bedel ödenmiştir artık yani. Anasını terk etti, babasını terk etti, yuvasını terk etti, karıları, kızları terk etti, içkileri, kumarları terk etti, helal olan, kendilerince gibi olan her şeyi terk etti. Artık bedel ödenmiştir. Peygamberin demek ki şehadet şerbetini içmesi gerekiyor. Ben çaktırmadan şuradan uzayım, diyebilir mi? Demeye hakkı var mı? Aslında var değil mi? Ama Musa'a radıyallahu anh bedelini daha ödemediğini düşünecek demek ki düşünüyor olacak ki o anda tek elinde bulunan sancağa rağmen diğer eliyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek başı şerifine kolunu siper eder. Etmesiyle beraber kolu kopar. Kafir yakalamıştır ya fırsatını. İkinci indirir, ikinci kolunu uzatır, o da gider. Üçüncü de boynunu uzatır ve boynundan yer yere düştüğünde Peygamber Aleyhisselam çukura düşer. O kadar güzel. Saçları uzun, boyu orta. Hafif böyle vücudunun kilo dengesi boyuyla orantılı İbn-i tabakati gibi ilk deneme eserlerimiz örne anlatıyor onu Efendimiz'e çok benzermiş hele zırh giyince kapatılıyor böyle tam Efendimiz'e benzermiş i̇bn Kamy'a Efendimiz'i öldürdüğünü sanarak feryadını atmaya başlar Saadelerin dizlerinin bağı çözülür Hz. Ömer radıyallahu anh bile yere çöker Enes bin Nadırlar meydana çıkıp da E Ömer ne yapıyorsunuz burada? Resulullah öldürün. O ölmüşse ne yapacaksınız? Kalkın siz de ölün ya. Ne işiniz var burada? Deyip şehadete koşarlar o anda. O anda Mus'ab'ın kardeşine de Kuzman denilen bir başka kafir musallat olur. Medine'den Uhud'a gelen herkes sahabe değildir. Kuzman denilen birisi vardır. Peygamber Aleyhisselam'a onun ne kadar yiğit olduğunu anlatırlar. Efendimiz de onun her seferinde cehennelik olduğunu anlatırlar. Kuzman Musab'ın abisi Abul azizi öldürür. 60 tane kafir. Bakınız 60 tane kafire ağır yara verir. Bunlardan 20 kadarını sadece kendisi öldürür. Kuzman denilen adam. Ebu'l-Aziz de bunlardan bir tanesidir. En sonunda aldığı yaralarla kendisi kendini intihar ederek Ölüp gider. Hatta o ölüm aşamasına geldiğimde, Menakıbül Ensar kitapçığında, Buhari'de anlattığı üzere derler ki, gözün, gözün aydın olsun ey kuzman, işte sen de şehadet şerbetini içeceksin, gaziliğin mübarek olsun. Ne şehadeti, ne gaziliği ya? Ben Medine'deki hurma bahçelerimi düşündüğüm için buraya geldim der. Acısına edelim. intihar eder, ölüp gider. Yani bedel ödemek de yetmiyor. Bedeli Allah için ödemek gerek. Hurman için ödeyince o bedelden bir hayır gelmiyor. Allah için olmayınca bütün dünyayı ele geçirsen Allah katına bir değer görür. İman olmayan bir kalp kulluğunuz ve ibadetiniz olmasa Allah katında değeriniz yok. Nasıl olur ya işte bir Rab işte kuluna böyle yapıklaşır işte Rab sevgidir, merhamettir, şefkattir. ...senin oğlun sana bir posta koysun... ...seni tanımasın bakalım sen nasıl yaklaşıyorsun oğluna? Allah kendisini tanımayana... ...karşı adalet ile muamele. Mus'ab bin Ümeyr... ...radıyallahu an orada şehadet şerbetini... ...çitmiştir. Geriye ise bizim... ...anlatmakla bitiremeyeceğimiz efsane bir hayat... ...ve o hayatın örnekliğini taşımamızı... ...bize öğreten güzel bir yol bırakmıştır. Bulunmuş olduğumuz şu İstanbul... Oturduğu yerden Kılavye Mücahitliği yaparak cihat edenler tarafından fethedilmemiştir. Bulunduğumuz şu Konstantiniye bulunduğu yerden ben olsam var ya hepsini dağıtırım yerden yere sokarım, sokup sokup çıkarırım fırlatırım diye havaya çıkan sözde baba yiğit ve kabahidiyeler tarafından da fethedilmemiştir. Peygamberden almadık iltifatı kalmadığı Kur'an'da Allah tarafından defa anh, Allah onlardan razı olmuştur. Onları da razı edecektir dediği halde peygamber bir hedef daha koydu. Konstantiniyye. Ve tuftahunnel Konstantiniyye ve lenime el emiru emiruha ve lenime el ceşi zalikel diye hendek savaşı esnasında açlıktan taşlara bağlantı anda bu sözüne iman eden 92 yaşında hasta haline rağmen çocukları ve torunlarıyla beraber ata binerek 2700 kilometre tepip Medine'den buraya gelen, bedel ödeyen Musaplar gibi Yesriplerin Medine, Konstantiniyelerin İslam bol olması için bedel ödeyen Halid bin Zeyd Eba Eyyubel Ensari'ler tarafından olmuştur. Eba Eyyubel Ensari'nin kabrine Fatih okumaktan başka bir benzerliğimiz olmazsa Fatih olmamız mümkün olmaz. O yüzden Şuradaki birkaç dakika geçirmeniz o kadar mühim ve önemli ki. Bulunduğunuz yuvanızı, çalıştığınız işinizi, yoldayken uğramış olduğunuz esnafı, tatilde, güzergahınızda çay içmiş olduğunuz mekanları, dostlar, Saat bin Muaz, Musab bin Ümeyre'yi dinleyip iman ettikten sonra bir karış içerisinde seyzerlenmiştir. Serzenişi işi şu Niye daha erken gelmediniz? Niye daha erken gelmediniz ki Annemi de kurtarsaydım? Kurtulmayı bekleyen insanlar var Bizim kendilerine lanet etmemizden çok Hidayet duası etmemize ihtiyacı sahip olan insanlar var Resulullah Uhud'da Hamzasını kaybetmiş Musabını kaybetmiş Abdullah Bin Ceş'i kaybetmiş Abdullah Bin Caş kim? Efendimizin halası Ümeymen'in oğlu. Mus'ab kim? Hamle'nin karısı, şey kocası. Hamle kim? Hamle de Peygamberimizin halasının kızı. Zeynep bint Caş kim? O da onların kardeşi. Yani peygamberle aynı zamanda da bacanaktır. Bu kadar kaybı gördükten sonra ya Rabbi, peygamberine ve iman eden kullarına bunu yapmış olan bir toplum nasıl hidayete gelirler? Ali İmran suresi 121 ile 172 Uhud savaşını anlatır. Açıp okursanız orada savaşı görürsünüz. Cenab-ı Hak buyurur ki onların hidayete gelip gelmemesi benim elimdedir. Sen tebliğinden sormusun. Eğer Allah o anda onları helak etseydi katıldığı nice savaşlarda bize muhteleri kazandıran, bize yer mükleri kazandıran Halid bin Velid Seyfullah olamayacaktı. Bize Şamların fethinde öncülük yapan Ebu Süfyanlar olmayacaktı. Öyleyse başta kendimizi imar etmeye, yuvamızı inşa etmeye, çevremizi ihya etmeye, böylece ahirete kazanmaya ihtiyacımız var. Slogan atarak, Whatsapp'tan dünyayı kurtararak, sadece Facebook'tan like yapıp, Twitter'dan RT ederek değil, her şeyimizle, her anımızla. Birazdan deprem olacak desem yüreğimizdeki Allah aşkına sorulur. Birazdan hadi çay içmeye gidelim desem yüreğimizdeki Allah aşkına sorulur. <Sessizlik> Mekkeli müşrikler karıya tapar, paraya tapar, mala tapar, mületaka tapar hepsini fena severler. Allah Bakara Suresi'nde diyor ki müminlerin Allah'a olan aşkı Hepsinden daha şiddetlidir. İşte bu aşk bedeli gerektirir. Allah Subhanahu ve Taala, Musab bin Ümeyilerle cennet arkadaşlığı kurmayı arzulamış olduğumuz şu hallerimiz içerisinde onlar gibi kendisine iman etmeyi, onun dinlediği gibi peygamberin hadislerini dinlemeyi, onun okuduğu gibi Kur'an'ı okumayı ve okutmayı, onun taşıdığı gibi ailesini, yuvasını, çevresini yesip günah şehriyken Medine-tü edebilmeyi bize nasip eylesin. Bunun için ayaktayken, otururken ve yanımız üzerine yatarken gayretkar olmamız gerektiğini bize unutturmasın. Mahşer günü huzuruna gittiğimizde keşke şunları yapmasaydım ve keşke şunu yapsaydın diyeceğimiz pişmanlıklara bizi düşürmesin. Amin. Allah, Azrail Aleyhisselam'la buluşmamızı sahibinden kaçan bir kölenin zorla ve cebirle sahibine götürüldüğü gibi götürülen değil, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail dediği gibi El-Mevtü Cisrun Habibe ilal Habib Dostu dosta kavuşturan bir köprü gibi ölümle buluşabilecek bir hayatı bizlere lütfeylesin. Amin. Kendi geçim derdimizle elbette meşgul olurken Arakan'daki, Myanmar'daki, Suriye'deki, Irak'taki, Keşmir'deki, Orta Afrika'daki, arka sokağımızdaki Kardeşlerimizi unutmamanın bilimciğini bizler lütfeylesin. Biz burada cennete koşmanın ve sari'u ila mağfiratim min rabbikum ve cennetin arduhas semavatu vel ardu uiddeti lil muttagin. Gönüşlü gökler ve yer kadar olan cennetlere koşmanın derdini yaparken şu arka caddemizde arka sokağımızda günahın binbir türlüsüne batan kardeşlerimizin elinden tutup dostum, bir kulak ver yani, belki hoşuna gider deyip musabça onları da usayit kılacak hakikati yüreklerimize makşeylesin. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için, sabırlı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden de razı olsun. Burada bulunan, gelen, gelemeyen kalbiyle, ruhuyla, duasıyla, bizlerle beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimizle beraber Hastalıklarımıza şifalar versin, Amin. dertlerimize devalar Amin. versin, maddi borçlarımıza, manevi kul haklarımıza edalar nasip eylesin, Amin. dünya ve ahirette umduklarımıza nail eylesin, Amin. dünya ve ahirette korktuklarımızdan emin eylesin, Amin. bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız ve birbirimizsiz bırakmasın Amin. dünyadan mersus ayetindeki gibi Birbirine kenetlenmiş birer bina gibi sımsıkı olmaya bizlere nasip eylesin. Ahim. Mevla aynı Musab gibi eşi Hamne ile beraber, kızı Zeynep ile beraber. Annesi ve babası küfür seçse de ona dinde annelik ve babalık yapan Ayşe ve Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi Muhacirlerden olarak Ensar'daki kardeşi Halid bin Zeyd Eba Eyyub el gibi Allah için kardeşlerimizi çoğalsın. Amin. Allah için sevdiğimiz kardeşlerimizi çoğalsın amin. ve onlarla beraber sırat-ı müstakim üzerine bir ömürle bizleri şereflendirsin. Amin, amin, amin. amin. Ya Mucib et-sahilin ve selamunu ala'l-murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Alhamdulillahı Rabbil al-ʿAlamin, rahman al-Rahim. Malik yümd-Dini, iya'k nəğb eder, iya'k nəsteyim. İhden sıratı müstakim, sıratı alazin, anağmte وَاِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sorusu olan varsa sadece bir soru alıp bir şey yapabiliriz.